dedi. Bugün hiç kimseyle konuşmaya tahammül edebilecek bir halde değildi. Yalnızlığa şiddet ihtiyacı vardı. Matbaada kendi odasına kapandı. Öğle vaktine kadar orada kapısını sürmeliyerek sedirin üzerine uzandı, düşündü. Raci'ye hiç mukabele etmemeyi, hatta kendisine tesadüfünde bir şey vaki olmamışçasına muamele etmeye karar vermişti. Raci için en büyük cezanın onun husumet azarına karşı lakayit davranmaktan ibaret olduğuna hükmü veriyordu. Fakat hakikatte şu demin kanını kurutan bir zahife dolusu takdiri lakayit telakki edebilmeye kuvvet bulamıyordu. Nazarında bütün emellerinin muhassalası ehemmiyetine haiz olan eserinin Henüz intişar etmeden üzerine dökülen bu tahkir çirkepi Hülya kanatlarında mühlik bir ciheriha açmıştı. Kendi kendine "Ah Hülya'larım" diyordu. Şimdi İkbal matbaa eseri eniştesi bütün bu yaralar hepsi birden kanamaya başlamıştı. Bir aralık yine kendi kendine kuvvet verir, bir muvaffak olmak azmiyle ayağa kalkar, zihninden cesaretini kırarak geçen fikirleri kovmak istiyormuşçasına silkinerek, niçin fütür getirmeli, bir hasudun hükmüne, bir hayatın esas gayesini feda edecek kadar zarf sahibi miyim derdi. Bir aralık odasının kapısına vuruldu, bir ses, Ahmet Çevki Efendi sizi bekliyor, dedi. Matbaanın son ıslahatı esnasında idari memuruyla karar vermişlerdi. Öğle yemeğini beraber onun odasında yerlerdi. Ahmet Cevqi Efendi bir Nezaret ve İntizam Takayyüdü ile odasında bir kasım muattal duran bir dolabın alt katını küçük bir kiler haline getirerek buraya sofra örtüleri, peşkirler, su kadehleri, tabaklar, çatalar, bıçaklar koymuş. Her gün öğle üzeri küçük bir yuvarlak masanın üzerine o beyaz örtülerden birini örterek sofrayı hazırlamayı adet etmişti. Ahmet Cemil dünden beri aç olduğunu o zaman hissetti. Odasından çıktı. İdare memuru küçük sofrasını her vakit gibi penceresinin yanına korumuş, arkadaşını beklerken ayakta sokağa bakarak karşıdaki kebapçıya ısmarlanmış altı şişin ateş üzerinde latif biberli kokulu dumanlar içinde cızladığını seyrediyordu. İki arkadaş karşı karşıya oturdukları vakit ikisi de bir müddet lakırdı söylemediler. İlk söyleyecekleri şeyin sabahki makaleye taallük etmesi tabiiydi. Ahmet Cevki efendi nihayet "Ne kadar tez söylemeye yel adamsın?" dedi. "Bırakız, kendime pek metin buluyorum. Bugün benim yerimde başka biri olsaydı hiddetinden çıldırırdı." İdare memuru bu cevapla kanaat etmemiş göründü. "Keşke sen de çıldıracak kadar hiddetlen sen de nefsini böyle meyusiyete teslim etmesen." Ahmet Şevki Efendi'ye göre pek ince olan bu mütala Ahmet Cemil'e hayret verdi. O vakit şimdiye kadar hakkında derin bir muhabbetinden başka bir şeyini görmediği bu adama uzun uzun baktı. Ahmet Şevki Efendi de kendisini merhametle dolu bir nazarla seyrediyordu. İkisinin arasında birbirini seven adamları bir saniye içinde bir muhabbet havası içinde saran bir inciza pahası da oldu. Bu bir saniye içinde... Ahmet Cemil bütün düşüncelerini ne zamandan beri bir kalbe tevdi etmek isteyip de muvaffak olamadığı hislerini bu adama sadeliğiyle, saflığıyla etrafını çevirenlerin hepsine müracah olan Ahmet Şevki Efendi'ye dökmek ihtiyacını duyuyordu. Beni meygus eden yalnız o değil. Sabrınız varsa dinleyiniz dedi. Evvela kardeşinden bahsetti. Akşam validisine söylemeye cesaret edemediği korkularını izah etti. Eniştesini mümkün olduğu kadar anlattı. Sonra matbaa dedi. Ahmet Çevki Efendi şimdi önlerinde duran sahanına çatalın ucuyla dokuna dokuna dalgın bir vaziyette dinliyordu. Matbaa kelimesini işitince eliyle kafi dedi. O ciheti ben sana anlatacağım. Başka? Ahmet Şevki Efendi arkadaşının başka dertlerini soruyordu. O zaman Ahmet Cemil kızararak, tereddüt ederek lamiayı, eserini anlattı. Bu iki hülyanın yek diğeriyle irtibatını izah etti. Artık yemeklerini bitirmişlerdi. Ahmet Şevki Efendi bir kadeh suyu süze süze içtikten sonra kırkık bıyıklarını elindeki peşkirle kuruladı, iskemlesini biraz çekerek keten yeleğini gevşetti. ''Bu son dertler bir şey değil.'' dedi. Senin eserine itimadın var mı? Bana ciddi söyle. Ahmet Cemil bütün ruhunun kuvvetiyle pek riade dedi. O halde eserini bastırırsın, Lamia'ya da gidip biraderinden istersin. Ona da benim itimadım var. Ahmet Cemil utanmasaydı Ahmet Şevki efendinin boynuna atılarak o kırmızı yüzünü şapur şapur öpecekti. Fakat idare memurunun son sözleri sevinçe imkan bırakmadı. Lakin kardeşine ait olan dert pek büyük. Bu büyük kelimesi Ahmet Şevki Efendi'nin ağzında başka bir ehemmiyet alıyor, daha ziyade büyüyor. İdare memuru endişeli zamanlarına mahsus vaziyetiyle iki parmağın ucuyla burnunu kaşıyarak dedi ki: "Asıl fenalığı kardeşin o çapkun herifin nasıl hükmündeyse senin de matbaadan dolayı öyle esaret altına girmiş olmaklığında görüyorum." O bu esareti kabul etmemek istedi. Niçin onun esiri olayım? Matbaadan istersem şimdi her alakayı kesemez miyim? İdare memuru çok tecrübe etmiş adamların henüz her şeyi mümkün görecek kadar genç olanlara karşı kullandıkları tebessümle zavallı çocuk dedi. Evi ne yapacaksın? Makineler ne olacak? Ahmet Cemil bir türlü idare memuru kadar işi fena göremiyor, meseleyi o kadar kötü bulamıyordu. O vakit iki arkadaş bütün ihtimalleri tetkik ettiler. Ahmet Şevki efendi farz ettiği tehlikeleri izaha çalıştı. Ali Ahmet Cemil matbada merkînin vahametini daha ziyade anlamaktan korktu. Artık bahsi biraz evvel neticesiz bırakılan ikbare icra etmek istedi. O zaman Ahmet Çevki efendi, kardeşine ait olan derdin tesfiyesi matbaadaki işin tesfiyesiyle mümkün olabilir. Evvela eve makinelere birer çare bulalım. Sonra kardeşini tatliik ettiririz. Düşün öyle bakıyorsun. Başka bir çare mi var? Ahmet Cemil bahsi daha ziyade takip etmek istemedi. Zavallı Hülya'ları. Onlar bu sefil hakikatlerden ne kadar uzak kalmışlardı. Bu gece Ahmet Cemil'in nöbetiydi. Bugün eniştesi matbaaya hiç uğramadı. Ahmet Cemil korkulu bir muvaceheden kurtulduğuna seviniyordu. İdare memuruyla Sait ve Sait gittikten sonra büsbütün yalnız kaldı. Matbaada ancak nöbetçi müretteplerle makineciler vardı kendi odasına girdi. Bu akşam artık bir karar vermeye azmetmişti. Ne olursa olsun bu karışık işe şu müpem vaziyete bir netice vermek istiyordu. Eniştesiyle devam edebilmek artık mümkün değildi. O halde evi kurtarmak makineleri ona bırakmak lazımdı. Yavuz makinelere alsa mesela Peyami Cihan Matbaası ile bir mukaveleye girse Bir matbaa sahibi olabilmek emelinden mümkün değil hülyasını ayıramıyor, yapabileceği şeyleri zihninde tetkik ettikçe kalbi hep şu son tesviye çaresine temayül ediyordu. Bir aralık aşağıya makineler dairesine inmek onları bir kere daha görmek istedi. Merdiveni yarı tenvir eden kırık şişeli bir asma lambanın ziyaasıyla Trabzon'u tuta tuta indi. Buzlu camın üstünde içeriye girmek menludur ihtarı görünen kapıyı itti, makineler dairesine girdi. Litografya makinesi ta dibte üzerine yelken bezinden örtüsü çekilmiş duruyordu. Ahmet Cemil en evvel onu bir muhabbet nazarıyla selamladı. Dünyada yegâne serbetim diyordu. İlerledi. Buraya ne vakit girse yağ, petrol, kağıt, mürekkep kokusundan toplanma ''Ekşi havasından garip bir haz duyardı.'' ''Ciğerinin bu havayı teneffüse muhtaç olduğunu, bu alemden çıkacak olursa kanının kuruyacağını zannederdi.'' Ötede baş mürettip, makinenin üzerine eğilmiş, bir arkadaşının tutuverdiği el lambasıyla gazetenin son tahsihlerini yapıyor, bir kenarda makineci esneyerek tahsihlerin bitmesini bekliyordu. Ahmet Cemil'i görünce hepsi başlarını çevirdiler, sonra baş mürettip ''Şimdi bitecek efendim.'' dedi, Yine 10 yıldan beri parmaklarının ucunda efkârı çözüp bağlamakla yoruda yoruda harab olan vücudunu makinenin soğuk safasına eğdi. Tamir edilmeyecek bir vaziyetle kokulu lambanın pis havasının donuk ziyaasıyla şurdan bir nokta çıkarmak, öteye bir virgül koymak için sabırsızlıktan, üzüntüden, yorgunluktan riğerleri gözünün içinde darlaşarak elinde cımbız cenkleşmeye başladı. Ahmet Cemil, bu müşkül sanatın bütün yorucu, üzücü cengine pek vakıftı. Onun için mürettipliği muharirlikten zor bulur, bu zavallılara derin bir merhametle acırdı. Bütün gün ayak üzere, dört yüz şu kadar hücreye zihnini taksim ederek, efkârı parça parça, harf harf toplayıp dağıtarak, ilerlemez bitmez bir işte sürat göstermek parmaklarını zihnine yetiştirmek için içi içine sığmayarak çabuk yapmak isteyip de yapamamaktan gelen bir sinir buhranıyla hastalanarak parmaklarının ucunda fikirlerin çözülüp dağılmasından yavaş yavaş zihnine bir perişanlık gelerek işleyen bu sanat adamlarına mahsus bir muhabbeti vardı. Bazı defahalar tahsih esnasında bulundukça onlara bakamazdı. Satırları gevşetmek, yanlış kelimeleri, harfleri birer birer ayıklamak, yerlerine doğrularını koymak, o binlerce mini mini şeyler içinde cımbızın ucuyla gezmek, bazen bir müşkül yere tesadüf etmek, sıkışmış bir satıra bir fazla kelime ilavesi için yirmi satırı yerinden oynatmak, yek değerine aktarmalar yaparak bu madenden mahlukları arzuya itba etmek. Bütün bu şeylerin nasıl kan kurutucu bir cenk olduğunu düşündükçe, hayatlarını, hayatları bağısıyla kazanan bu adamları acır, onları pek siyade merhamete şayan bulduğu için severdi. Ahmet Cemil, bir şey söylemiş olmak için, ''Yarım saate kadar biter mi?'' dedi. Baş mürettip, ''Şimdi ilk nüsayı gönderirim.'' cevabını verdi. Son tasdikler yapıldıktan sonra gazeteyi basmaya başlamadan evvel bir nüshasını nöbetçi muharrir tasdik edilmiş nüsayla tatbik ederdi. Bu gece onu bekliyordu. Geri döndü, cam kapıyı açtı, merdivenden yukarı çıkıyordu. Merdivenin taa ilk kademesinde tırabzana tutunmuş, başını oraya dayamış bir siyah gölge gördü. Raci kendi kendine sarhoş. Şimdi bunu ne yapmalı dedi. Tekrar geriye döndü, makineciciyle yamaklardan birini çağırdı. Onlar da acûp etmediler. Matbaada herkes Raci'nin bu haline alışmıştı. Onu tutup yukarıya çıkarırken bir aralık makinecici, "Bir haftadan beri 4-5 keredir böyle geliyor." dedi. Ahmet Cemil kendi kendine, "Benim bulunmadığım geceler demek oluyor." dedi. Bu gece Raci'ye görünmemeyi tensip etti. O da kendisini görebilecek bir halde değildi. Ahmet Cemil'in odasına sedirin üzerine yatırdılar. Ahmet Cemil bu geceyi EYT-i Tahririye odasında bir köşeyi büzülmekle geçirmeye karar vermişti. Matbaa sabaha kadar racinin ciğerlerini söken öksürüğüyle...